peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allahu adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya'dır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Muhterem Kardeşlerim Medine kalbin İslam açıyordu Hac mevsiminde Medine'den Mekke'ye gelenlerden altı kişi iman iklimine koşuyordu Esad bin Zürare radıyallahu anh bu altı bahtiyardan biriydi Gönüllerindeki dünya yükü hafiflemişti Kalpler Rablerini terennüm eder olmuştu. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu kavramışlardı. Gönülleri enginleşmişti. Gönülleri ahirete sarkıyordu. Ebedi aleme yöneliyordu. Medine'den gelenler ve İslam'la şereflenenler daha önce Yahudilerden son peygamberin geleceğine defalarca duymuşlardı. Yahudiler gelecek peygamberin Kendilerinden olacağını, o zaman çok güçlü olacaklarını, o zaman hiçbir kuvvetin onların üstesinden gelemeyeceğini dillendiriyorlardı. Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı. Bunlar tarihi kaynaklara göre miladi 70 yılında Roma'nın baskıları sonucunda yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalmışlardı. Sonunda Medine'ye yerleşmişlerdi. Medine'nin ağırlıklı nüfusu Evs ve Hazrec kabilelerinden oluşan Araplardı. Yahudiler azınlıkta kalıyorlardı. Yahudiler Medine'de bir güç olabilmek için Evs ve Hazrec kabilelerini birbirine düşürüyorlardı. Bu iki kabile uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. 120 yıl gibi uzun bir zaman savaş halindeydiler. Alabildiğine yorgun düştüler, bitap düştüler. Bir çıkış şular arıyorlardı. İşte tam böyle bir zamanda Peygamber Efendimiz'le karşılaşıyorlar. Onun davetine gönül veriyor ve İslam'la şerefleniyorlardı. Medine'li bu altı mümin insan gelecek yıl aynı yerde buluşmak üzere Akabe mevkiinde buluşmak üzere Peygamber Efendimiz'le vedalaşıyorlardı. Medine'den gelen ve İslam'la şereflenen altı güzel insan Bir yıl sonra Risaletin 12. yılında 12 kişi olarak Mekke'den geliyorlardı Kabe denilen yerde Resulullah ile gece vaktinde Görüşüyorlardı Peygamber Efendimiz de sohbet ediyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onlara sohbet ediyordu Ve onlardan biat alıyor Söz alıyordu Şu konularda söz alıyordu Allah'a Hiçbir şey ortak koşmamak Hırsızlık yapmamak Zina etmemek Çocukları öldürmemek Hiçbir kimseye iftira etmemek Doğru olan hiçbir şeyde Peygamber aleyhisselatü vesselama karşı gelmemek Peygamber efendimize söz veren 12 kişinin Onu Hazreç kabilesindendi İkisi ise Evs kabilesindendi İki düşman kabileydi İman gönülleri, zihinleri inşa etmeye başlıyor ve zihinlerdeki kabileciliği izale ediyordu. İmanla şereflenen ilk Müslümanlar kabilecilik atmosferinden çıkıyorlardı. İman iklimine giriyorlardı. Böylece dün düşman bildiklerinin ayağına gidiyor, onlara İslam'ı anlatıyorlardı. Irkın, kabilenin, dilin, rengin dünyevi imkanların ve konumların gönüllerin bütünleşmesine engel olamayacağını hayatlarında yaşamaya başlıyorlardı. Artık hazreçli olmak, evsli olmak temel bir değer değildi. En büyük ve en asil değer imandı. Rabbani iklimin, peygamber ikliminin insanı olabilmekti. Hazret kabilesinden Ubade bin Sabit ilk akabe biyatından bahsederek şöyle diyordu. Ben ilk akabe biatında hazır bulunanlardanım. Biz tam 12 kişiydik. Resulullah'a biat ettik. Biatta şu hususlar vardı. Allahu Teala'ya hiçbir şey ortak koşmamamız, hırsızlık yapmamamız, zina etmememiz, çocuklarımızı öldürmememiz, hiçbir kimseye iftirada bulunmamamız ve hayırlı işlerde Resulullah'a isyan etmememiz üzerine biat ediyorduk. Peygamber Efendimiz, eğer bunları yerine getirirseniz size cennet vardır. Eğer bunlardan birine bulaşırsanız durumunuz Allahu Teala'nın elindedir. İsterse bağışlar, isterse cezalandırır buyuruyorlardı. Medine'ye tekrar dönüyorlardı. Peygamber Efendimiz onlarla beraber Hazreti Musab bin Umeyr'i de gönderiyordu. Musab Radiyallahu anı peygamber ikliminin en güzel güllerindendi İslam'ı temsil eden güzel bir mümindi Hz. Musab o güne kadar nazil olan ayetleri ezberlemişti Musab zarif bir insandı Nezaketle donanmış Sukunet, güzel ahlak ve hikmette ileri boyutta pay almış asil bir mümindi Bazı yönleriyle peygamber efendimize benzerdi Konuşma üslubu tane taneydi Tatlı bir sesi vardı Sesi büllurdu, muhakemesi keskindi, Kur'an ve sünnetle donanmıştı. Hz. Musab sohbet ederken peygamber iklimini çağrıştırırdı. İslam'ı özüne yedirmiş öncü müminlerdi, model bir mümindi. Onun arkasında namaz kılmak, Kur'an okuyuşunu dinlemek, Rabbani iklimlere girmek demekti. Hz. Musab tam bir üstaddı. Peygamber Efendimizin bütün işlerinde hikmet vardı. Her işini yerli yerince yaparlardı. İşin daima ehlince götürülmesini, işin en iyi bilene verilmesini beyan buyururlardı. İşi ehline vermediğiniz zaman kıyamet kopar buyuruyorlardı. Medine'de İslam anlatacak, İslam'ı temsil edecek birini belirliyordu. Belirlediği bu isim Hazreti Musab bin Umeyr radıyallahu anhu oluyordu. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Musab'ının bu işin tam ehli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Musab bin Umeyr radıyallahu an tarih boyunca iki özelliğiyle yad ediliyordu. Gönüllere harmanlayan, mümince duyuş ve düşünüşü dalgalandıran iki özellikle hatırlanırdı, dillerden dillere anlatılırdı. Gönüller harmanlanırdı, gönüller derin duyuşlara girerdi. Birincisi İslam'dan önceki haliydi. Zengin bir ailenin evladıydı. Son derece yakışıklıydı. Bedensel güzelliği Peygamber Efendimiz'e benzerdi. Bu genç ve yakışıklı insana annesi son derece düşkündü. Ona en güzel elbiseleri giydirirdi. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu. Mekke'de Musa bin Umeyr'den daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içerisinde yaşayan birini görmedim buyuruyorlardı. Musab bin Umeyr İslam'la şereflendikten sonra ailesi keskin bir tavır takınıyordu ve bütün imkanlardan mahrum ediyorlardı. Dün en güzel elbiseler giyen Musab bin Umeyr şimdi bin bir yamalı bir elbisenin içindeydi. İkinci özelliği bir davetçi olarak son derece başarılı olmasıydı. Medine'ye bir İslam bilgi olarak geliyordu. Bir yıl içinde Medine'nin her evinde İslam'la şereflenen insanlar oluyordu. Onun mütebessim bir şehresi vardı. Güler yüzlüydü. yumuşak ve tatlı dilliydi. İkna kabiliyeti çok yüksekti. Medine'nin bu iki büyük kabilesi Evs ve Hazreç köken itibariyle Yemenliydi. Yemen'den gelip Medine'ye yerleşmişlerdi. Yemenliler yaratılış itibariyle yumuşaklık, yufka yüreklilik, hakkı inkar etmemek ve kibirde aşırı gitmemek gibi güzel huy ve ahlak sahibiydiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den gelen aslan Yemenli olan heyetle ilgili olarak Yemen ehli size geldi. Onlar yufka yürekli ve yumuşak kalplidirler. Medine'li müminlerin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 Kim, nefsinin cimriliğinden hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruluyor. Medine toplumunun büyük parçası olan Evis ve Hazreç kabilesi uzun yıllar birbirleriyle savaş halindeydiler. En son savaşları Boğaz Savaşıydı. Bu savaşta bu iki kabilenin öncü isimleri öldürülmüştü. Ola ki onlar hayatta olsaydı İslamlaşma sürecinde ciddi anlamda engel teşkil edebilirlerdi. Özellikle geçliğin İslam akışını durdurabilirlerdi. Hazreti Ayşen nemiz radıyallahu anh anlatıyor. Bu az günü Allahu Teala'nın Peygamberine sunduğu bir durumdur. Cemaatlerin dağıldığı, eşraftan olanların öldürüldüğü veya yaralı oldukları halde Rasulullah onlara geldi. Allahu Teala İslam'a girmeleri için bunu Resulullah'a takdim etti diyordu. Medine'de Yahudiler vardı. Üç kabile halindeydiler. Son peygamberin geleceğini gündemlerinden düşürmezlerdi. Kendilerinden gelecek diye dillendirirlerdi. Peygamber geldiğinde ise çok büyük bir güce ulaşacaklarını anlatırlardı. Garipti. Peygamberlerin son halkası geliyordu. Yahudiler onu Tevrat'tan kaynaklı bilgilerle yakinen biliyorlardı. Özelliklerini çok iyi biliyorlardı. Ama peygamber geldiğinde imana yönelmiyorlardı. Bakara suresinin 89. ayetinde Kendilerine ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap, Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamber ile inkarcılara, Arap müşriklere karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine geldiğinde ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerin olsun buyruluyor. Peygamber Efendimiz sürekli ufukları gözlüyordu. Mekke'de 10 küsür yıl geceli gündüzlü yüksek bir çaban içerisinde oldu. Hiçbir olumsuzluk onu davet yolundan durduramadı. Fakat Mekke'de Belirgin bir gelişme de olmuyordu Artık ufukları kolluyordu Medineiyetin beşi olacak olan Medine kapılarını açıyordu Medine'nin ufukları aydınlanıyordu. İslam'ın karar kılacağı bir diyar vardı Peygamber Efendimiz Medine'ye musabını gönderiyordu İslam'ın bilge insanını gönderiyordu Medine'de temeller atılıyordu Hem temeller çok güçlü atılıyordu bütün dünyaya İslam bu peygamber şehrinden yayılacaktı. İslam'ın gül yüzlü asil insanları dünyaya buradan yürüyeceklerdi. Peygamberin oluşturduğu bir İslam toplumu vücut bulacaktı. İki yıl gibi kısa bir zaman diliminde Medine bir İslam şehri oluyordu. Önce adı Yesrib'ti. İslam'la şereflenince Medine oluyordu. Medeniyetimizin beşiği, medeniyetimizin kaynağı oluyordu. Afrika'nın en güzeli Hazreti Bilal-i Habeşi Efendimiz tüm dünyaya, tüm kainata ezanla Medine'den sesleniyordu. Hoşçakalın, kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.